Cuma namazı ibadeti ikinci kez kılınabilir mi? Yani buradaki camilerimiz cemaatin tümünü bazen evet. alamıyor. Bu durumda ikinci bir cemaat oluşuyor. İkinci evet. bir defa namaz kılınıyor. İkinci bir defa kılabilir miyiz? Cevaplarsanız seviniriz. Evet. Demişler. Şimdi tabi esas itibariyle bir camide değil iki defa Cuma namazı kılmak, bir şehirde bile mümkün olduğu kadar fazla yerlerde kılmak doğru değil. Yani Cuma'nın maksadı insanları bir araya toparlamaktır, toplamaktır. Bu dolayı mümkün olduğu kadar ihtiyaç kadar camide kılmak esastır. Ancak Avrupa'da durum Türkiye'deki gibi değil. İslam ülkelerindeki gibi değil. Hakikaten Hı -hı. kardeşimizin ifade ettiği gibi onların sadece e, aynı anda cuma namazı kılmaları mümkün olmuyor. Caminin evet vesaire şartları gereği. Bu sebepten dolayı istisnai bir hüküm olarak burası önemli. İstisnai bir hüküm olarak yani bu hükmü şu anda Türkiye'de uygulamak doğru değil. Uygulanmamalı. Fıkkın caiz de olmaz. Ama Avrupa'da ...batıda istisnai bir hüküm olarak bir camide iki defa cuma namazı kılmak caizdir. Yani şundan dolayı hocam, Müslümanların evet. azınlık olduğu bir bölgede evet. bu tarz bir uygulama belki imkan dahilinde evet. kullanabilir. mi? Başka çare yok çünkü. Yani o camide bütün Müslümanların, düşünün öyle bir yer ki mesela orada sadece bir tane cami var. Müslümanların tamamı o camiye geldiği zaman yetmiyor. Yani başka çareleri de yok. Yani sokakta kılma imkanları da yok alimlerimiz e, istisnai bir hüküm olarak bu tür yerlerde ikinci bir defa cuma namazı kılmasına caiz demişler. Evet. Ama tekrar ifade edelim, Türkiye veya İslam ülkelerinde böyle bir hükmü uygulamak doğru değil. Evet. Allah evet. razı olsun hocam. Son.